kısa sürede davete icabet ederek burada e, olduğumuzdan dolayı gerçekten çok gurur duyuyoruz. Çok mutlu oluyoruz. E, aklımıza Pınar'cığımla böyle bir şey geldi. E, uzun zamandır çeşitli vesilelerle bu konu üzerine tasavvuf üzerine, sufilik üzerine bahar konuşuyorduk, okuyorduk, yazıyorduk, çiziyorduk. Hani bunları bir şekilde e, paylaşalım istedik diye. Bu ilk toplantımız Artık bu toplantının seyrine göre devamında nasıl olacağını birlikte karar vereceğiz diye düşünüyorum. Şimdi aslında hepimizde ya da çevremizde gördüğümüz insanlarda hep böyle bir manevi kavramlarla ilgili, manevi olgularla ilgili bir arayış olduğunu seziyoruz. Bunu zaman zaman kendimizde de hissetmiş olabiliriz ya da kendimizde olmasa bile çevremizdeki insanlarda da bunu gözlemiş olabiliriz. Yani bazen böyle bir insan boşluk hissediyor. Yani bir şeylerin kendisini artık yeterince tatmin etmediğini hissediyor. Bunun temeline gittiğimiz zaman aslında bu tarz kadar gidiyor. 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan sanayi toplumunun kuruluşuna kadar gidiyor. 18. yüzyılın sonunda 3 tane kritik e, devrim var diyeyim. Bir tanesi e, buhar makinasının icadı. Bu sanayileşmenin önünü açıyor. İkincisi, bu Adam Smith'in Ulusların Zenginliği diye yazdığı bir kitap var. Ekonomik anlamda liberalizmin başlangıcı diyebileceğimiz bir süreç. Ve üçüncüsü de tabii Fransız devrimi. Sonuçta bu üç saca sacayanın üzerine kurulmuş olan dünyaya modernizm deniyor. Biz modern dediğimiz zaman genelde çağdaş, yeni... Gibi kavramları aklımıza geliyor ama modern modernlik aslında bu üç e, icadın buluşun ya da devrimin sonucunda özellikle Avrupa'da başlayan e, yeni bir hayat tarzının adı. Tabi ne oluyor burada işte sanayi toplumu e, gelişiyor, e, işte e, ülkelerin devletlerin yönetimi e, seçilmiş dümenlerden işte kral, imparator e, ya da informal olarak bu pansiyonlarında. Artık sizin benim gibi insanların eline geçiyor yönetim. İşte demokrasi diyoruz vesaire. Bununla birlikte bir e, burjuva sınıfı oluşuyor sanayi toplumuyla birlikte. Sermaye artık isteyen herkesin elde edebileceği bir şey haline geliyor. Yani çalışan, çabalayan e, para pul sahibi olabiliyor. Bütün bu kavramlar gelişirken işin manevi boyutu göz ardı edilmeye başladı gibi bir tespit var. Aslında bu da çok şey değil. Yanlış değil çünkü ee, bu üç sac ayağının temel çıkış e, sebeplerine baktığımız özellikle Avrupa'da, Avrupa'daki e, orta çağdan beri gelen e, dini temelli yönetim modellerine karşı da aslında bir isyan. Fakat tabii bizim polikolomuz daha farklı Türkiye olarak ya da bir İslam ülkesi olarak. E, çoğunlukla dindendiği zaman aslında özellikle uluslararası e, metinleri okuduğunuzda Din zaman hep Hristiyanlığa daha da spesifik olarak da Katolikliğe hitap edilir. Oysa biz e, o farkı ortadan kaldırmışız. Din dediğimiz zaman İslam'ı da, Hristiyanlığı da vesaireyi de aynı potada eritebiliyoruz. Tasavvuf aslında baştan beri, belki de İslam'dan bile önce var olan bir kavram. E, bu kavramlara gitmeden önce çok fazla bu konuşmalarda gündeme geleceği için bir iki terminolojik şeyi anlatmak istiyorum. Mesela bunların başında zahir ve batın kavramları var. Hani işin zahiri yanı, batini yanı deriz. Ee, bir başka bakış açısından dedi, başka kelimeyi ifade etmek gerekirse hani bir işin da bir şeyin, nesnenin görünen tarafıyla görünmeyen tarafı. Bunun en, en istedik örneği <gülüyor> ee, buzdağ örneğidir. Hani suyun üzerine baktığımızda bir buzdağ vardır. Buzdağının görünen bir kısmı vardır. Bu işte olayların zahini yanı diye söyleyebileceğimiz, yani görebildiğimiz kısmıdır. Bir de orada suyun kendisinin oluşturduğu bir perde vardır. O perde de aslında o buzdağının altında kalan ve görünenler çok daha büyük bir hacmi perdeler. O da işin görünmeyen tarafı, batınî tarafı diye yorumlarız. Oradaki su da aslında bir perdedir. Tasavvuflu bakış açısında da aslında insanlar hep perdeli yaratıklardır. Hep gözlerinde ya da zihinlerinde perde vardır ve tasavvufun temel amacı aslında insanlardan o perdeleri kaldırmaktır. Zahirde görünenin batıni boyutunun da idrak edilmesini aslında sağlamak ya da sağlamasını olanaklı kılmaktır. Bunun nedenlerini, ne amaçla yapıldığını birazdan geleceğim. Aslında şimdi mesela zahir ve batın kavramlarını tanımladık. Bu bir bilmiyorsak bile ya da biliyorsak da anımsamak açısından bilgi seviyemizi güncelledi. Fakat bilmekle idrak etmek arasında da biniyor asıl. Ee, tasavvufta bu çok karşımıza çıkıyor. Bir şeyi biliyor olmak aslında idrak etmiş olmak anlamına gelmiyor. Yani şimdi buradan çıktıktan sonra hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak olaylar içinde olaylara zahiri boyutuyla bakmakla birlikte ya acaba bunun benim görmediğim bir boyutu da var mı diye pek belki de sormayacağız. Oysa hani suçüstü yakalansak ve ya bunu hani zahir batın diye konuşmuştuk ya 3 gün önce dediğimizde, ya evet ya haklısın deyip belki geri dönüp öyle düşüneceğiz. Dolayısıyla da idrak etmek aslında bir tür otomatize olmak gibi. Yani mesela ayakkabımızı bağlarken hiç ben bu ayakkabıyı nasıl bağlayacağım diye hiç düşünmüyoruz. Artık bağlıyoruz, geçiyoruz, gidiyoruz. Demek ayakkabı bağlamayı idrak etmişiz. ...ayakkabı bağlamanın nasıl olduğunu bilmenin ötesinde bunu artık otomatize etmişiz kendimizi hiç. Bunun nasıl olacağı konusunda e, kafa yormadan o eylemlerimizi yapabiliyoruz. İdrak etmek biraz da onunla ilgili ve bu tasavvufta işte makam, mertebe vesaire gibi kavramlar hep bu idrak etme ile ilgili kavramlar. Yani işte bu adam rıza makamına gelmiş deniyor mesela... Rıza makamına gelmek çok üst seviyelerde bir şey anladığım kadarıyla benim de. Yani rıza makamından kasıt o kişinin yaşadığı, kendisine olumlu ya da olumsuz olarak hayatta geleceği her şeyin Allah'tan geldiğini kabul etmesi, ondan razı olması. Şimdi bunu da aslında şu an konuştuk ve bildik ama bunu şu an biliyor olmamız bizim rıza makamında olduğumuzu göstermiyor. Çünkü... Hani başımıza çok kötü bir şey geldiğinde Allah kahretsin bu niye oldu diyorsak mesela uza makamında değiliz demektir. Çünkü daha hala uyku batı kuramıyoruz demektir gibi bir tespit var. Bir başka söylemek istediğim kavram da gene e, matematikten hatırlayacağımız tüme ve tümden gelim kavramları. Şimdi aslında sokaktaki zahiri hayata baktığımız zaman benim tespitim ya da yorumum sanki Tüne varım şeklinde bir hayat yaşıyoruz. Yani nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Bir yerlere doğru gidiyoruz. Ve o bir yerlere doğru giderken de arzu ediyoruz ki hep güzel bir yere gidiyor olalım. Gittiğimiz yerler ve o yolculuk sırasında hep başımıza güzel şeyler gelsin. Mutlu olalım, huzurlu olalım vesaire. Hatta bunu planlayıp programlayabiliyoruz bazılarımız. Mesela birkaç yıllık planlar yapabiliyoruz. Diyoruz ki şu hedefi gerçekleştireceğim, şöyle olacağım vesaire. Hep bir yerlere doğru gidiyoruz, ama hep de e, spesifik olarak nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Tümden gelimde ise sanki nihayetinde son duran neresi olduğu belli. Oradan mevcut bulunduğumuz noktaya geliyoruz ve diyoruz ki bulunduğumuz noktadan o nihai noktaya doğru ben gidiyorum. Yani yolun sonu belli. Dini öğretiler genelde tasavvuf özelde aslında bu mantıkla. Daha tümden gelin mantığında. Yani nereye gideceğimiz belli. Aslında örneğin işte tasavvufi açıdan baktığımızda temel amaç e, Allah'a ulaşmak. Ve onunla ilgili olarak da bulunduğumuz yerden bu amaca ulaşmak için neler yapılması gerektiği konusunda da e, gerek pratik olarak gerek teorik olarak çok ciddi çalışmalar yapılmışsa e, sürecinde değineceğim bunlara. Ama amaç belli. Dolayısıyla da böyle bir nüans da var. Başlangıçta hani bir polisiye filmin sonunda katilin kim olduğunu bilerek o filmi seyrediyor olmak gibi bir sıkıcı yanı olabilir bu işin. Çünkü nihayetinde her şeyin anlamı ne, ne için yapıyorum bütün bunları dediğimizde vereceğimiz cevap belli. Ama mesela edebiyatla severler hatırlayacaklardır. Marquez'in bir kitabı var, Kırmızı Pazartesi diye. Kırmızı Pazartesi kitabında Maruk Yazık birinci sayfada diyor ki ben şimdi size şu kişinin şu kişi tarafından şu tarihte şurada nasıl öldürüldüğünü anlatacağım. Ondan sonra da başlıyor anlatmaya. Ve siz her o kitabın her sayfasını okurken diyorsunuz ki ya bu adam başta böyle dedi ama yok olmayacak bak işte ölmeyecek bu öldürmeyecek vesaire. Bütün o kitap boyunca o heyecanı yaşıyorsunuz sanki katilin kim olduğunu bilmeden. Ve son sayfa geldiğinde ilk sayfada dediği gibi olay orada oluyor. Demek ki başlangıçta işin sonunu bilmek bile heyecanı öldürmeyebilir. Bence tasavvufunda böyle bir e, boyutu var. Nasıl olduğunu biraz açalım. Şimdi demin de aslında kolak misafiri oldum bu konuşmaların birinde e, söylendi. Bu zahir batın kavramıyla ilgili e, bir örnek vereceğim bunu. Buna hatta direkt buradan da okuyacağım. E, bir surede geçen Hızırla Musa'nın bir hikayesi var. Şimdi Hızırla Musa bir yerler yolculuk ediyorlar ve bir nokta geliyor. Musa Hızır'dan bir şey talep ediyor. <gülüyor> Musa ona dedi ki, sana öğretlenden bana bir olgunluk, bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olayım mı? O dedi ki, o dediği hep Hızır. Doğrusu sen benimle beraberliğe dayanamazsın. Halsal'ın almadığı bir şeye nasıl dayanacaksın? Musa dedi ki, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim. Dedi ki, bak eğer bana uyarsan ben sana kendisinden bahis açınca hiçbir şey hakkında bana soru sorma. İkisi birlikte yol koydular. Bir süre sonra gemiye bindiklerinde tuttu gemiyi verdi. Hızır. Musa dedi ki, içindekileri boğmak için mi derdin onun? Vallahi korkunç bir iş yaptın. O dedi ki... Ben söylemedim mi? Sen benimle beraberli asla dayanamazsın. Musa dedi, unuttuğum için beni azarlama. Bu yaptığımdan dolayı da bana zorluk çıkarma. Yine yola koyuldular. Bir süre sonra bir oğlana rast geldiler. Tuttu onu öldürdü. Musa dedi ki, tertemiz bir insanı bir cana karşılık olmaksızın öldürdün ha. Vallahi çok kötü bir iş yaptı. O dedi ki, ben sana söylemedim mi? Sen benimle beraberli asla dayanamazsın. Musa dedi ki eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Valla öyle bir durumda benden ayrılmakta mazur sayılacaksın. Yine yola koyuldular. Biraz sonra bir kente geldiler. Karat <gülüyor> halkından yemek istediler. Ama onlar bu ikisini konuk ekmekten çekindiler. Orada yıkılmayı bekleyen bir duvara rastladılar. Genç adam tuttu yani Hızır onu onardı. Musa isteseydin buna karşılık bir ücret elbette alırdın dedi.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 Rableri onlara o çocuktan temiz, temizlikçe daha üstün, merhametçe daha gelişmişini versin. Ve duvar. Duvar o kenti yaşayan iki yetim oğlanındı. Altında oğlanlara ait bir define vardı. Oğlanların babası da bari sever bir kimse olarak yaşamıştı. Rabbin istedi ki o çocuklar ergenliklerine ulaşsınlar da Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendi buyruğumun sonucu olarak yapmadım. İşte senin sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin üç yüzü budur. Şimdi burada zahir batır iç içe geçmiş durumda. Birincisinde önce olaylar anlatılıyor ve Musa hep sabırsızlık gösteriyor. Sonra Hızır bunları anlatıyor. Sebeplerini ortaya çıkarıyor. Fakat bu sebepleriyle birlikte bakıldığında sufiler açısından bütünle zahiri bir hikaye. Yani üç tane temel şey var. Önce gemiyi deliyor Hızır. Sonra bir çocuğun başını koparıyor. Sonra da bir duvar örüyor. Sufiler bu eylemleri şöyle yorumluyorlar batın olarak. Bir kişi e, tarikata girdiğinde bir şeyhe viyat ettiğinde şey önce onun nefsin içine işte hazır gemi'ye deler gibi bir şeyle deler yani nefsini çok ciddi anlamda bodoslama nefsine saldırır çünkü aslında tasavvufta bütün hikaye bir açıdan da baktığınızda nefsin gelişmesini sağlamasıdır kişinin ikincisi çocuğun başını çocuğun başını koparma hikayesi e, o tarikata girmiş, yola çıkmış e, kişinin nefsinin arzu edebileceği isteklerini, arzularını tek tek koparmasıdır. Üçüncüsü de bir duvar ördü ve zamanı geldiğinde hazinenin e, ortaya çıkmasını sağladı ve o zaman gelene kadar da hazinenin yabancıların eline geçmemesini sağladı. O da bu yolda yürüyen, e, yola yeni çıkmış kişinin zamanı gelip de o kademeleri açtıktan sonra iyi bir insan olana kadar korunmasını sağlamak için alınmış bir tedbir. Yani onu kendi kolun kanadının himayesinin altına alıyor. Dolayısıyla aslında gerek, hani bu tür dini menkıverlerde bu direkt Kur'an'dan bir alıntıydı Kehs suresinden. Gerekse de aslında gündelik hayatımızda hep olaylara batini açıdan baktığımızda farklı yorumlara bizi götürebilecek ve de belki de daha sağlıklı olarak yönümüzü belirleyebilecek fırsatlar, imkanlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi tasavvufla ilgili pek çok tanımlar var. İşte mesela bir tane bahsettik, insanın aslında kamil insan olmasını sağlayan yöntem, ilim, metot deniyor. Ya da mesela İbni Arabi, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır diyor. Bunları zaman içinde açıklayacağım. Ya da bir başkası mesela diyor ki, hakikate sarılmak, dünyevi şeylere yüz çevirmektir. Bir başkası ise İhsan makamına ulaşmayı sağlayan ilimdir diyor. Şimdi bu İhsan makamı ilginç bir şey. Yani bu e, Sufiler yıllar içinde tasavvufi yaklaşımı hayata bakış açısını geliştirilmek için iki temel şeyi referans almışlar. Kur'an ve peygamberin sünneti ya da e, hadisler. Oysa yani Allah'ın gibi atmışlar. Bunlardan bir tanesi de peygamberin yaşadığı bir olay, bir hadis. Buna Cibril vakası deniyor ya da Cibril hadisi deniyor. Cibril Cebrail. Hikayede şöyle. Bir gün e, peygamber işte sahabeyle birlikte oturuyor, muhabbet ediyorlar. Sahabe de peygamber zamanında onu görmüş. Onunla aynı mecliste olmuş. İlk Müslümanlara verilen isim. Oraya dışarıdan birisi geliyor. Hiç tanımıyorlar. Ama yoldan geldiği falan gibi bir görüntü falan da yok. Bu geliyor böyle, peygamberin dibine oturuyor. Daha öyle ki böyle diz kapakları birbirine değiyor falan. Anlat bakalım İslam'ın şartlarını diyor peygamber. Peygamber de anlatıyor, bak İslam'ın şartları diyor, şunlardır diyor. İşte kelime şehadet getirmektir, o da şöyle yapılır diyor. İşte namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, imkanın varsa da hacca gitmektir diyor. Aferin, doğru söyledim diyor peygambere şimdi bu yabancı. İmanın şartlarını söyle diyor. Peygamber söylemişti, imanın şartı altıdır diyor, Allah'a inanmak, kitaplara, peygamberlerine vesaire inanmak diye. Doğru söyledin diyor, İhsan'la ilgili ne diyeceksin diyor. İhsan diyor, peygamber, Allah'a sanki onu görüyor musun gibi kulluk etmektir diyor. Sen onu görmüyor olabilirsin ama diyor, o seni her zaman görüyor diyor. Doğru söyledin diyor. Kıyametle ilgili ne diyeceksin diyor. İşte diyor ki peygamber de bunu sorular, bunu, e, ben diyor, en az senin kadar, en fazla senin kadar bilirim, bunda çok fazla bilgim yoktur. Kıyamet alametleriyle ilgili bir şey soruyor, onunla ilgili bir şey söylüyor. Doğru diyor, çıkıyor, gidiyor. Çıkıp gittikten sonra peygamber diyor ki, gidin şu gide, e, çıkıp giden adamı geri getirin diyor. Hemen gidiyorlar dışarıya, arkasından. Bulamıyorlar. Sanki yer yanında içine girmiş, Dönüyorlar diyor. diyorlar ki, ya bulamadık. O diyor Cebrail melekti diyor ve bizim diyor, dinimizi anlatmak için bize gelmişti diyor. Şimdi Sufiler bu hadisten şöyle çıkarımlarda bulunuyorlar. İlk anlatılan İslam'ın şartları fıkıh ilmi denen bölüme girer, onun ilgi alanına girer. İkinci anlatılan iman kısmı kelam ilmine girer diyorlar. Ve İsa yani Allah'ı görüyormuş gibi ona en güzel bir şekilde kulluk etmek Sanatı da diyorlar bizim işimizdir. Tasavvufun alanına da bu girer. Böyle bir kategorizasyon kendi işlerinde yapmışlar. Temelde hani ben biraz da bir mühendis formasyonunda olduğum için hep neden nasıl neden diye hep Biz de hani işte belli bir yaşa geldikten sonra mutlaka kendimize sormuşuzdur. Yani neden niye bu hayat? Neden yaşıyoruz? Her şey neden var? Bununla ilgili olarak da yine Sufilerin, bunlar tabii kendi içlerinde tutarlı şeyler. Yani bunu sorgulayıp, e, bunun yanlışlığını tartışabiliriz ama en azından ben Sufi bakış açısını anlatmak açısından söylüyorum. Sufilerin bu anlamda bulmuş oldukları bir hadis var. E, peygamberin söylediği bir cümle. Hepimiz bir şekilde bunu duymuşuzdur. Allah'ın adından işte soruyorlar aynı soruyu neden diye. Peygamber de diyor ki, Allah dedi ki diyor, ben... E, gizli bir sır bilinmek istedim. Ve Allah'ın bilinmek istedim arzusu, bütün bu alemleri yarattı. Ve bütün bu alemleri de insan için yarattı. Dolayısıyla da biz e, hacimsel olarak baktığımızda makrokosmosu evren olarak, mikrokosmosu da insan olarak e, değerlendiririz. Ama bu amaç açısından baktığımızda aslında bütün her şey insan için Yaratılmıştır. Onun için Makrokozmosu Sufiler insan olarak, yorumlarlar, bütün alemleri de evrenin de mikrokozmosu olarak yorumlarlar. Şimdi sufi kelimesinin nereden geldiği ile ilgili olarak da hani bu dilgizgah e, konuşması yapıyoruz. Merak etmiş olabilirsiniz. Kaynaklarda birkaç tane şey var. Hepimizin bildiği en yaygın olan şey biliyorsunuz suf kelimesi, yün kelime, yün anlamına geliyor Arapça, sufi de yün giyenler şeklinde yorumlanıyor. Ee, onun da sebebi o dönemde e, bugün bizim tasavvufi yaşamada ya sufi hayatı dediğimiz türden bir hayatı peygamber zamanında yaşayan kişilerin e, böyle minimalist olarak, ee, çok fazla dünya malınında mülkünde şusunda busunda gözü olmadıklarını göstermek için çok basit şeyler giymiş olmaları. Yo şey sıcağında da e, çöl sıcağında da zor bir giysi olan yün giymiş olmalarına atfediliyor. Başka birkaç tanım daha var. Mesela bunu yapanlara asab-ı sufhe deniyor. Böyle bir grup var. Peygamber yaşarken o demin hani sahabe demiştik peygamberi görenler falan. Bunların içinde bir alt grup var. Onlar dünyadan ellerini eteğini çekiyorlar. Peygamberin evinin karşısında bir yere gidiyorlar, orada yaşıyorlar. Yaptıkları tek şey ibadet etmek, hatta ne para kazanmak için bir şey yapıyorlar ne işte karınlarını doyurmak için. Peygamberin evinden eğer bir yiyecek, bir içecek bir şey oraya gönderilirse onlarla yaşıyorlar. Yarı aç yarı tok yaşıyorlar ve bunlar işte koyun postlarını durunmuşlar, oradan hani bu Sufi kelimesi geliyor e, deniyor. Bir başka kaynak Safay e, Evvel diye bir ifadeden geldiği söyleniyor. Yani en ön safta yer alan anlamında. Onun da şöyle bir hikayesi var. Deniyor ki işte yani öteki dünyada Allah'a en yakın, en önde duracak olan Hazreti Peygamber olacak. Ama onun hemen arkasındaki en ön safta olanlar işte bu şekilde hayatını yaşamış olan, bizim bugün Sufi dediğimiz e, insanlar ya da tasavvufi hayatı yaşamış olanlar. Onlara en ön safta yer alacaklar e, dendiği için o saf kelimesinden Sufi türetilmiş deniyor. Bir başka şeyde de e, Mekke'de Kâbe'nin bakımından sorumlu ailelerden bir tanesi var. Onların da çocukları olmuyor. Sürekli doğan çocukları ölüyor. Kadın da diyor ki eğer çocuğum yaşarsa işte onun kafasına bir tane beyaz bir şey geçireceğim, böyle yaşatacağım falan gibi. O ailenin adı da şuradan bakayım Benüs Sufe. Benus Sufe ailesi, işte o Su, Sufi kelimesi oradan geliyor deniyor. Bir tane de en düşük olasılıkla ama e, Yunanca Sofya kelimesinden geldiğini de söylüyorlar. O da e, evrensel bilgi ya da uyvi bilgi anlamına gelen bir kelime. Ama genelde kabul edilmiş yaygın görüş, işte bu Yun kelimesiyle ilgili Suf, yün kelimesi oradan geliyor diye değerlendiriliyor. Şimdi yıllarda birine sormuşlar bu, bu tasavvuflardan yani bu tasavvufla ilgilenen e, alimlere mutasavvuf deniyor. Tasavvuf nedir diye. O da demiş ki tasavvufun başlangıçta adı yoktu kendi vardı. Şimdi ise adı var kendi yok. Bunu söylediğini 10. yüzyıl falan. Gerçekten de ilk yıllarda ilk yüzyıllarda hani bu şekilde yaşanma modeli işte bunlar sufidir, bunlara tasavvuf denir falan böyle yakıştırmalar falan yok. Peygamberin yaşadığı dönemde. Hatta ilk ikinci yüzyıla kadar yani işte hicri ikinci yüzyıl, bizde miladi sekizinci yüzyıla kadar. O ilk iki yüz sene insanlar bir şekilde yani bu dinin gerekleri budur, bu şekilde yaşanır diyerek yaşamışlar. Ama buna ne bir isim vermek, ne bu yaşayış tarzının nasıl olacağıyla ilgili bir... E, kitap yazmak, disale yazmak vesaire bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla ne bir isim var ne bir şey var. O mutasavvıfın işaret ettiği şey de o zaten. Yani eskiden adı yoktu, kendi vardı. Sonra da işte gelinen noktada da e, biraz da içinde yaşadığı dönemi eleştiren e, bakış açısından bakıp, şimdiyse e, adı var ama hani içi boş, kendi yok gibisinden bir tespit var. 3. yüzyıldan sonra 2. yüzyılda isim konma vesaire başlıyor. Çünkü e, 8. yüzyılda ee, i̇şin şeyi biraz e, dejenere olmaya başlıyor. Yani İslam'ın o ilk heyecanı o bölgelerde e, peygamberin olduğu zamanki kadar yoğun bir şekilde yaşanmaktan çıkmaya başlıyor. Ve dünyevi şeyler yeniden önem kazanmaya başlıyor hayatta. Ve o zamana kadar işte böyle bir geleneği yaşatarak gelmiş olanlar, Hani bu dejenerasyonu da belki biraz önleyebilmek için eskiden neler yapılırdı, nasıl yapılırdı, bunları hakkında konuşmaya, yazmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu 8. 9. yüzyıldan itibaren ilk tasavvufi eserler ortaya çıkıyor. Ve e, bu işin ne şekilde yapıldığı ile ilgili yazılı kaynaklarda oradan itibaren biz öğreniyoruz. Mesela e, değişik şeyler var. E, tasavvufla açıklayan, fakat bir şey daha söylememde fayda var, 3. yüzyılda ilk eserlerle birlikte tasavvufun hani demin söylediğim gibi fıkıhtan ve kelamdan farklı bir ilim olarak değerlendirilmesi 3. yüzyılda yani 9. yüzyılda falan tekrar ediyor. Şimdi burada ilim kelimesi de demin hani Zahir Batın diye bir terminolojik tanım yapmıştık, buradaki ilim kelimesini de bir açmak lazım. Yani tasavvufi e, İslami metinlere baktığımız zaman ilim kelimesi İslam literatüründe iki anlama gelebiliyor. Müstakil bir bilim, bizim bildiğimiz anlamda bilim, yani biyoloji gibi, fizik, kimya gibi. Bir de bilgi. Bilgiye de ilim denebiliyor. Dolayısıyla da mesela e, işte şu kişinin eski kitaplarla ilgili ilmi çok geniştir diye bir kelime, cümle söylendiği zaman... Eski kitap konusunda çok bilgilidir anlamında. Yoksa eski kitap ilimi diye bir e, bilimi diye bir kavram işaret edilmez ayrı bir müstakil bilim kavramı işaret edilmez. E, Tasavvufu ise ayrı bir müstakil bilim kavramı 9. yüzyılda ya da 3. yüzyılda ortaya çıkmaya başlıyor. İlk e, şeyler içinde birkaç isim mutlaka duymuşsunuzdur. Beyazit Bestami diye bir e, sağlık var, Orasanlı, İranlı. Cüneydi Bağdali var. Bağdatlı. Bunların bir de ilginç şeyleri var. Daha sonra anlatacağım. Farklı farklı metotlar var. Yani tasavvufta tek bir böyle metot yok. Mesela bu Bestami denen şahıs sekir halinde tasavvufu geliştiriyor. Sekretmek. Sekir. Sekir hali esriklik. Kendinden geçme. Sarhoşluk hali. Yani onun tasavvufa bakış açısı şöyle. Diyor ki yani Allah'la bir olduğun zaman sen öyle bir aleme gidersin ki hani ben zahiri olarak bunu sana anlatmaya kalksam bir sürü şarap içtiğinde başına ne gelirse kendini böyle sarhoş, güzel hissedersin. İşte Allah'la birleştiğin zaman ya da işte o mertebeleri geçtiğin zaman o hale gelirsin. Sek hali o. Bizim mesela sek halinden gene bildiğimiz çok ünlü mutlisavvıflardan biri de Mevlana. Yani o Mevlana'nın eserlerine de baktığımızda hep o aşk kavramı vardır ve hep aslında o bir esriklik halidir. Bir de bunun karşısında tam tersi sürekli aklın yerinde olma hali var. O da savur hali deniyor. Onun da işte ünlü temsilcisi Cüneydi Bağdadi. Bu Cüneydi Bağdadi'nin aslında tasavvufun da babası falan gibi yorumlar da yapılabiliyor. O da işte ölümü e, 297 e, hicri olarak demek ki o da 8. 9. yüzyıla geliyor. Cüneydi Bağdadi'ye e, peygambere gelip soruyorlar. Diyorlar ki ya, ya Muhammed işte insandan önce her şeyden önce ne vardı? Peygamber de diyor ki Allah vardı. Başka hiçbir şey yoktu konuşmadan işte 200-300 sene sonra Cüneyd-i Bağdali buna bir ek getiriyor. Diyor ki şimdi de böyledir. Şimdi de böyledir şeyi. Aslında tespiti çok müthiş bir şey. Yani bütün alemler var, insanlar var vesaire var ve Bağdali diyor ki şimdi de Allah'tan başka hiçbir şey yok. Aslında sadece Allah var. Gördüğümüz her şey Allah. Bu aslında işte tasavvufun çok üzerinde durduğu vahdet ya da birlik e, tehdit kavramına eee Atıp, mesela bu Sufilerin akılda kalsın diye çok böyle şeyli, nasıl diyeyim, e, kafiyeli lafları var. Bunlardan bir tanesi de kesrette vahdet, vahdette kesret. Çoklukta birlik, birlikte çokluk. Aslında bütün bu baktığımız baktığımızda e, alemlere çokluk görüyoruz. İşte değişik değişik canlı türleri görüyoruz. Değişik değişik eşyalar vesaireyle görüyoruz. Kesret şey bu, çokluk. Ama aslında deniyor ki bütün bunlar tek bir şeydir, o da Allah'tır. Kesrette vahdet. Ama aynı zamanda tersten de bakıyorlar. Vahdette de, de kesret. Yani o teklik içinde de çokluk var. Onu da yatsıyamayız. Her şey aynı aynı anda hem bir bütünün parçası ama aynı zamanda da o bütün içinde bir sürü parçalardan oluşuyor. Bu aslında daha sonra ki konuşmalarımızda mutlaka gündeme gelecek. Yani işin özüne yaklaşma konusunda çok önemli bir kavram. Yani sadece Allah vardır başka da hiçbir şey yoktur kavramı. Çok ilginç bir kavram. Sufilerin işte o birazdan bahsedeceğim marifet mertebesi vesaire gibi kavramlara geldiğimizde tevhid inancının pratik uygulamaları çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi demin bahsetmiş hani bilgi idrak kavramı. Bu sufilerin bilgiyi üç şekilde değerlendirme gibi üç, ya da üç grupta ele alma gibi bir yaklaşımları var. Bunlara ilmel yakın, aynel yakın ve hakkel yakın diyorlar. İlmel yakından kastettikleri teorik bilgi. Demin işte anlattıklarımız zahir sudur, batın budur. İlmel yakin olduk buna. Aynen yakinde geçici olmakla birlikte kişisel olarak bir deneyimleme söz konusu. Mesela diyelim ki biz şu an İstanbul'da yaşıyoruz ama İzmir'de yaşamaya karar verdik. İzmir'de yaşamanın kriterleriyle ilgili değişik bilgi kaynaklarından araştırma yaptık. Arkadaşlarımıza sorduk, internete girdik vesaire. İzmir'de nasıl yaşanır? Hangi semtler e, güzeldir? Hangi semtlerde de işte deniz görürsün mesela. Bunların hepsini araştırdık. Şimdi teorik bilgi sahibi oldu. Yani İlmel Yakin'i olduk. Ondan sonra dedik ki İzmir'e gidelim. Bir iki hafta bir kalalım bakalım bir daha işin havasını bir koklayalım. Yapabilecek miyiz? insanların e, şeyine bir bakalım kimyamız tutacak mı falan. Gittik birkaç hafta İzmir'de kaldık. Sonra tekrar İstanbul'a geri döndük. Şimdi Aynel Yakin'i olduk. Kısa sürede olsa deneyimleme şansımız oldu. Hakikaten Yakin ise İzmir'e gittik yerleştik. 20 senedir orada olduk. Şimdi tasavvufi bilgi ya da tasavvuf dendiğinde bu üçüncü seviyeye hitap ediyor. Yani tasavvuf aslında ben şöyle bir hayat yaşıyorum, bir de tasavvufla ilgileniyorum, tasavvufi ya da sufi hayatı yaşıyorum gibi olabilecek bir şey değil. Ya da tasavvuf kitaplarını alıp okuduğumuz zaman, bütün bu bahsettiğimiz, bahsetmediğimiz kitapları hepsini okusak, bütün bu metodun detaylarını öğrensek bile, eğer kendimiz kenarda duruyorsak aslında biz bir sufi olmuş olmuyoruz. Dolayısıyla da işte buna tasavvufa hal ilimi deniyor. Ee, sürekli, pratik olarak bu ilkelerin içinde yaşıyor olmak e, gerekliliğini işaret etmek için. Şimdi tasavvuf dendiğinde tabii en önemli kavram tarikat. Bu hani tasavvufu tasavvufu açıdan ya da hayatı tasavvufi açıdan yaşamak nasıl olur diye sorarsanız işaret ettikleri şey tarikat hayatı yaşamak. Ee, tarikat konularına daha sonra gireceğiz ama en azından şu dört kavramı ya da işte bu dört kapı diye mutlaka duyuyorsunuzdur. Ee, şey vardır farklarını anlatmak açısından. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet diye. Ben onu şöyle yorumluyorum. Bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti. Yani dağınık adı yaşayan insanları düşünelim. Bu bir düzlem üzerinde dağınık olarak duran noktalar gibi yorumlayalım bunu. Aslında bir dini şartlar gereği, işte demin hani İslam'ın şartları dedik, dini kurallar gereği bu insanların belli bir disipline olması şeriatı oluşturuyor ve o düzlemde dağınık olarak duran noktaları merkezdeki tek sabit bir nokta çevresindeki oluşturulmuş bir çemberi noktaları gibi düşünebiliriz. Yani merkezde bir nokta var ve onun çevresindeki bütün noktalar ona aynı uzaklıklar belli mesafede ve onun çevresinde dönüyorlar. Yani şeriat kurallarını yerine getiriyorlar. Herhangi bir dine mensup olmayanla kıyaslayarak, ötekileri dağınık olarak dururken, onlar belli bir noktanın belli bir uzaklığında e, sürekli dönüyorlar. Buna şeriat adını verebiliriz. Yani elle, ayakla ya da fiziksel olarak e, dinin kurallarını yerine getirmek. Merkezdeki nokta hakikat. O Allahı temsil ediyor. Tarikat ise. O çemberin herhangi bir üzerinde bulunduğumuz noktadan, merkezdeki noktaya doğru seyahat etmeye karar verirsek eğer, o bir yarı çaptır malum, işte o yolculukta tarikat oluyor. Şimdi mesela Yunus'un şu lafı herhalde daha anlamlı gelebilir. Hani cennet cennet dedikleri, birkaç köşkte birkaç öyle isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Şimdi hayatta biz cennete gitmek, cehenneme gitmemek vesaire için yaşıyorsak o çemberin çevresinde dolanıp duruyoruz demek ki. Şeriatın kurallarını yerine getiriyoruz. Ama eğer ya her şeyin bir manası var, ortada bir hakikat var, ben o hakikatı ulaşmak, Allah'a ulaşmak, Allah'la bir olmak istiyorum dediğimiz zaman bir yolculuğa çıkmak gerekiyor. İşte o yolculuk, çemberin çevresinden merkeze doğru yapılan o yolculuğa tarikat deniyor. Tarik, tarikatta giren bir kişiye de zaten tarik deniyor. Ve de o e, zaten bir yolculuk anlamına geliyor. Peki marifet bunun neresinde? marifet ise... Bütün bu yolculuklar sırasında, bütün bu ulaşma ulaşamama sürecinde hangi seviyeye gelirsek gelelim, nefsimizle ilgili, bilgi düzeyimizle ilgili hangi seviyelere gelirsek gelelim, bütün bu tablodaki şeriat, tarikat vesaire kuralları kaidedir ya da kulluk etme süreçlerini ya da ibadet etme süreçlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edebilmek. Yani mesela diyelim ki ben artık tarikata girdim, şeriat kuralları bana uymaz. Ya da ben işte tarikatta şu mertebelere geldim, ondan aşağıdaki mertebeler bana şey olmaz. Ya da ben işte Allah'la bile olmuş adamım ya falan şeklinde. Yani bunlar aslında sizin ne kadar o noktadan uzaklaştığınızın göstergeleri. Çünkü daha sonra da konuşacağımız üzere bütün hikaye aslında Kamil insan olmakta nefis mücadelesi. Kibrimizden, nefsimizden, ben olmak olgusundan ne kadar uzaklaşabiliyorsak, hani ne kadar o kestretteki vahdeti, e, yakalayabiliyorsak e, o kadar yol alıyoruz demektir. <gülüyor> Tabi daha sonra e, bu dört aşamanın e, üç aşama daha eklenmiş versiyonları da söyleniyor. Onları belki pek fazla duymamış olabilirsiniz ama kutbiyet diye bir seviye var. Yani, Malifetin dördesinde. ötesinde. Kurbiyet diye bir seviye var. Bir de abdiyet diye bir seviye var. Kutbiyet, kutup olmak. Yani siz bu süreçte marifet kapısını da geçtikten sonra öyle bir noktaya geliyorsunuz ki e, çevrenizdeki insanlara örnek olmaya başlıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar sizden feyiz almaya başlıyorlar. Kutup olmak. E, tercih edilen bir nokta olmak gibi. Kutbiyet onu şey yapıyor. Kurbiyet, Kurban bayramındaki o kurban kelimesi de oradan geliyor. Yaklaşmak, yakınlaşmak. Abdiyet ise abd e, kul olmak biliyorsunuz. Abdiyet içinde deniyor ki bu sadece Hazreti Peygamber'in makamıdır. Hani onun dışındaki herhangi bir insanın gelebileceği maksimum şey e, kurbiyettir yani. O makama yaklaşabilecek en üst e, noktaya gelebilmektir. Daha sonra bu şeriat, tarikat vesaire lafları çıkınca tabi şöyle ilginç şeyler de tespit edilmiş. Mesela deniyor ki şeriatsız tarikat batıl, tarikatsız şeriat atıldır. Şeriatsız tarikat batıl. Yani ben tarikata girdim bir şeriat, yani şeriat dediğimiz işte İslam'ın şartları o namaz kılmak vesaire. Ben tarikata girdim artık şu şeyhin peşinden gidiyorum, namaz kılmam ben artık, oruç tutmam vesaire. Dolayısıyla senin o gelmiş olduğun seviye ilerleme değil, tam gerileme oluyor. Batıla kaymış oluyorsun. Ama herhangi bir tarikat olmalarında sadece şerif şeri kuralları yerine getiriyorsan da tamam yani hani okey, sorun yok ama altı bir şeyin oluyor. Yani daha iyisi olabilir anlamında. Ee, gene özellikle bu mutasavvıfların söylediği bir şey var. İşte deniyor ki bu şeriat ve tarikat kuşun iki kanadı gibidir hani kuşun güzel uçabilmesi için iki kanadının da sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla hani bir tarikata girdin diye şeriattan geri kalma ya da e, hani tarikata girsen iyi olur anlamında. Tabi tarikat kelimesi son yıllarda bizde hep böyle çok antipatik ve itici geliyor ama yani şunu tespit etmek lazım ki e, bir sufi hayatı yaşamak demek, bir tarikata girmek ya da tarikatta tarikat mensubu olmak demek. Onun da şöyle bir şeyi var. Aslında dünyadaki bütün tarikatlar ki çok da fazla değil aslında onlar hepsi birbirinden türeyerek gitmişler ama hepsi sonuçta Hazreti Peygamber'e kadar dayandırılan bir sinsiliye oluşturuyorlar. Yani bugün diyelim ki şu kişi şöyle bir tarikat kurmuştu. Nakşibandi tarikatı diyoruz mesela. İşte onun kurucusu da şudur diyoruz. O kişinin Gerisine, geriye doğru onun hocası kimdi, şeyi kimdi diye saydığımız zaman o onun hocasıydı, onun hocasıydı diye gidiyoruz ve en başta bütün o yolla hep Hazreti Peygamber'e çıkıyor, sahabeye çıkıyor. Eğer zaten öyle bir silsile yoksa ee, o bir tarikat olmuyor. Ama şöyle şeyler olabiliyor. Diyelim ki Nakşibendi tarikatı gelmiş. E, orada çok ileri düzeye gelmiş bir e, diyelim ki şey. Daha sonra belli uygulamalarda minimal farklılıklar oluşturmuş ve başka bir kol oluşturmuş. İşte Nakşibendi'nin şu kolu deniyor. Tarikat olarak o aslında yine nakşi tarikatı oluyor ama o mesela işte onun cerrahiler kısmı deniyor ya da işte e, menzil kısmı deniyor. Aslında ama günlük hayatlarımız bunların hepsi tarikat diyoruz, yani Menzil tarikatı diyoruz, şu tarikat diyoruz. Ondan aslında tarikat değil. Çoğu nakşibendi tarikatı aslında onun ama oralardan dallanmış e, hizipler ya da fraksiyonlar diyelim. Hatta geçen şöyle bir şey de okumuştum, bilginç de bir değimi var. Şimdi e, zaman içinde şöyle şeyler de çıkmış, yani diyelim ki bazı uyanıklar, o silsileyi öğrenmişler, işte Muhammed'den şu hoca, ondan şu hoca, ondan şu hoca, ondan sonra gelmişler, diyelim ki Hayati hoca, Hayati hocadan sonra da kendi adını yazmış, Hayati benim hocamdı demiş, kendisi bir tarikat kuruyorum demiş. Ona da işte piç karıştırmak deniyor. Araya piç karıştırmamak için e, bu silsileyi e, akıllarda tutarlanmış, ezberlerlermiş ve karışık söylerlermiş ki. Hani biri gidip, ha, demek silsile bu, ben de şuraya adımı yazayım, ben de bir tarikat kurayım muhabbeti olmasın diye. Böyle e, ilginç bir şey var. Şimdi bir başka konu... E, Demin bahsetmiştim hani insan makrokozmos, evren mikrokozmosdur diye. Südür inancı ya da südür görüşü diye bir kavram var. O da deniyor ki, birazdan İbn Arabi'yi anlatırken daha detaylı onu şey yapacağız, göreceğiz pratikte. Bütün her şey Allah'tan çıkmıştır ama Allah'tan çıkmış olması Allah'a eksiltmemiştir. Südür inancı temel olarak bu. Burada aklımıza çok yaygın olarak bildiğimiz kemal ve bereket kavramları geliyor kemale ermek deriz ona. Aslında kemale ermek hani şöyle bir metafor kullanalım daha dünyevi bir şeyden örnek vererek. Bir çeşmenin altına diyelim ki büyükçe bir kova koyuyoruz ve o kovanın içine su dolmaya başlıyor. Doluyor, doluyor, doluyor. Tamamen ağzına kadar dolmadan önce siz onun içinden su aldı dışarı çıkarırsanız kovanın içine dolmuş suyu eksiltmiş olursunuz. Ama o bütünüyle içinin hacmini kaplayacak şekilde dolduktan sonra taşmaya başlar. O bütünüyle dolduktan sonra siz onun içinden ne kadar su alıp dışarı koysanız da o artık eksilmez. İşte kemal seviyesine ulaşmak, kemale ermek dediğimiz şey o kapasitesini doldurmasıdır. Ondan sonraki taşması ise bereket dediğimiz şeydir. Dolayısıyla da hani işte diyelim ki bir kişinin bereketli olabilmesi, kemale ermesiyle aslında ilgili bir şey. Şimdi deniyor ki Allah'ın evrenleri yaratması da onun kemaliyle ilgili bir göstergedir. Yani Allah kemale ermiştir ve Allah'ın bereketidir. Fakat burada şöyle bir tespit de var tabii. Yani Allah kemale ermiştir ve onun bereketi alemleri yaratmıştır kavramı hani biraz mantık yürüttüğümüz zaman Allah'ın kemale ermediği bir aşama vardı. Kemale erdi ondan sonra ne? evrenleri, alemleri yarattı diye. Aslında Sufilerin tespiti Allah her zaman kemale ermiş seviyedeydi. Allah'ın bereketin alemleri yaratma sebebi aslında yaratmış olduğu alemlerin de kemale ermesi ve bereketi üretmeye başlaması şeklinde açıklanıyor. Şimdi onu şöyle bağlayabiliriz ya da paralellik kurabiliriz. İşte bir insan niye Sufi oluyor ya da tasavvuf sürecine giriyor? Kamil insan olmak için. Kamil insan olmak ne demek? İşte diyelim ki tanımlandığı şekilde bir kul hayatı yaşayabilmek, iyi insan olmak vesaire. E bu belli bir aşamadan sonra hani dediğimiz kutbiyet dedik. Yani herkesin örnek aldığı kişi haline gelme vesaire. E bu aşamaya gelen bir kişi zaten kemale ermiş olacak öyle değil mi? E onun çevresine yaydığı şey de ister bilgi olsun, ister maddi şeyler olsun, o kişinin bereketi olacak diye yorumlayabiliriz. Burada yine tasavvufi bir kavram olarak, e, ilginç olarak gündeme gelen bir şey de teşbih ve tenzih kavramları. Şimdi kelamcılar, yani iman üzerine e, İslam düşünürlüğü yapanlar daha tenzih açısından bakarlar. Tenzih etmek, Allah'ı öteki her şeyden ayrı tutmak. Yani mesela işte şurada bir masa var. Allah o masa değil, o masadan da öte bir şey. Ee, şurada bir duvar var, Allah o duvardan da öte bir şey. İnsan var, Allah o insandan da öte bir şey. Koskoca evren var, alemler var, Allah onlardan da öte bir şey. Yani böyle bir ayrek tutma, tenzih etme, yani tenzih ederim deriz ya böyle, oradan geliyor. Sufilerin bunu reddetmeyip bununla birlikte parlar getirdikleri bir kavram daha var, o da teşbih. Teşbih de tam tersi, her şeyde onu benzetme, onu görme, onu bulma. Yani bir kitapta da e, Allah'ı görebilme, bir insanda da görebilme, bütün alemde de onu görebilme. Bu bizi aynı zamanda şeye geri götürüyor. Kesrette vahdet, vahdette kesret kavramına da geri götürüyor. Yani Allah aynı zamanda hem her şeyin içinde ama o her şey Allah kendisi değil. Ya da her şeyi topladığım zaman Allah'a ulaşmış olmuyorum gibi bir yaklaşım var. Bu zaten tarih boyunca kelamcılarla özellikle... Sufiler çok mücadele içinde olmuşlar. E onun için de yani tasavvuf e, Allah'a şık koşmadır, Allah şey yapmaktır gibisinden e, yorumlar bile e, var. Hatta bu e, pek çok tasavvufun şeyi bir Suriye gibi ülkelerde e, mezarları falan bu savaşlar çıktığı zaman gerek Suriye'de savaş gerek o Arap baharında falan bayağı tahrip edilen Mezarlar oldu, şeyler oldu, camiler oldu. Yani sufilere karşı belli bir olumsuz bakış da söz konusu. Şimdi biraz da İbn Arabi'den bahsetmek istiyorum. İbn Arabi de aslında. 12. yüzyılda e, milaniye olarak yani 1100'lerde yaşamış bir tasavvuf. Şimdi bu işte 200-300 sene tasavvufun pratiği var. pek teorik dokümentasyonu vesairesi kitabı e, şey yok. Ondan sonra belli bir e, süreç var ve o ilk e, işte 6. 7. yüzyıla kadar yani binlere e, kadarki dönemi, dönemde tasavvufun ilk e, evresi deniyor. Daha sonra 12. 13. yüzyılda ee, yeni bir yaklaşım ortaya çıkıyor ve bu yeni yaklaşımın da e, önde gelen mutasabıfların e, başında i̇bn Arabi geliyor. İbn-i Arabi e, Endülüs'te doğuyor. İspanya'da. İspanya'da e, Emevilerin kontrolündeyken ve e, hayatının belli bir süresini orada geçiriyor. Endülüs'te İspanya'da sonra aşağıda işte Cezayir, Pas vesaire oralarda seyahat ediyor. E, babası ee, i̇leri gelen işte endüstride o bölgenin hak, şeyine e, yöneticisine e, bağlı orada görev yapan üst düzey bir bürokrat. hatta genç yaşta saraya falan tanıtılıyor sarayda görev falan tevdi ediliyor kendisine veriliyor ama her zaman için o gençliğinden beri devlet ile devlet yönetimini arasındaki bir mesafe koyuyor. Ve de normal bildiğimiz, tipik bir insan, öyle doğuştan hani böyle bir şey falan değil, ilk gençlik yıllarına kadar da normal bir hayat yaşıyor. Sonra bir gün kafasına bir taş düşüyor, bir gün kalkıyor ve ben farklı bir hayat yaşayacağım, bu hayat bana uymuyor diyor. Hatta gidiyor kendisini böyle bir altı ay kadar evinin biraz uzağında bir mezarlıkta, boş bir mezar buluyor kendisi ve boş bir mezarda yaşıyor. Annesi babası telaşe kapılıyorlar, ne bu kayboldu etti falan diye. Neyse sağsulahlar salıyorlar. en sonunda öğreniyorlar ki e, mezarda yaşıyor falan yani bir tür tefekkür hayatı diyelim ya da halvete girmek e, kavramı. Ondan sonra hayata bakış açısı değişiyor. Daha çok seyahat eder ve gerek e, Doğu Büyüli Endülüs'teki şehirlerde gerekse de bu işte Pasta e, Cezayir'de orada adını duydu ya da tesadüfen tanıştığı e, mutasavvıflardan bilgilerini tazelemeye, güncellemeye başlıyor. Ve o yolda ilerlemeye başlıyor. Fakat günü çok kısa sürede, çok genç yaşta her yere yayılıyor. Mesela o sırada i̇bn Rüşt, o bölgenin en büyük dini ulemasının başında geliyor. Ee, buna da adı kulağına fısıldanıyor falan. Daha bu 18 yaşında mı, 20 yaşlarında mı? Bir şekilde bu görüşüyor İbn-i Rüşt'le, İbn İbnü de bu İbn Arabi'nin eserlerinde okuyoruz bunu. Eee İbnü de o sırada temel şeyi insan öteki tarafa gittiğinde öldüğü zaman buradaki cismani şey işte vücudu vesairesi de aynı şekilde intikal eder mi etmez mi yani işte buradaki vücudunu bir acı hissedip oraya gittiğinde o acıyı hissedeceğim mi bununla ilgili şey yapmış durumda Ama İbn Arabi bunu bilmiyor. Ve çok ilginç bir konuşma geçiyor aralarında. Çok kısa. Üç kelimelik. Geliyor İbn-i abi işte. İbn-i İbn çok yaşlı falan o sırada oturuyorlar falan işte. Evet diyor i̇bn İbn-i de evet Bunun üzerine i̇bn gözleri açıyor. Böyle mutlu oluyor. İbn-i bunu görünce hayır Konuşma bu kadar. <gülüyor> bu işin Zahiri tarafı, batili tarafı yorumladığımız zaman hani evet ilk evette İbn-i böyle değil mi yani ben böyle düşünüyorum. Öteki tarafta bu cismali şeylerde naklediliyor falan diye. i̇bn Arabi evet diyor ama sonra i̇bn mutlu olunca sadece o kadar değil bunun ötesi de var anlamında hayır diyor. Yani hem evet hem hayır diyor. i̇bn de bu sırada ha, derin düşüncelere dalmaya devam ediyor. Diyor ki yani bu iş o kadar basit de indirgenecek bir şey değil. Şimdi ee, rivayet edilir ki bir gün rüyasında ona deniyor ki sen şey tarafına gideceksin, Hicaz tarafına oralarda birine şeylik yapacaksın. Onun üzerine de bu belli bir noktaya geldikten sonra bütün o yaşadığı Endülüs bölgesini terk, et, terk edip Mekke, Medine ve Orta Doğu tarafına gelmeye karar veriyor. O sırada e, annesi babası vefat ediyor. İki tane kız kardeşi var. Anne baba vefat edince bu işte o zaman oradaki e, hükümdar kızların birini hatta haremini almak falan istiyor. Bu da hep böyle devlet trağılır, mesafe olduğu için bir gecede tası tarağı herkesi toplayıp kız kardeşlerini alıp en de terk edip şey tarafına geliyor. E, Afrika, Kuzey Afrika tarafına. Orada kız kardeşlerini evlendiriyor. Ondan sonra onların rahat ettiğini gördükten sonra ee, bu tarafa doğru geliyor. Gelişte o geliş, bir daha da dönmüyor zaten. Fakat o seyahatleri sırasında daha e, şeye gelmeden önce, icaz tarafına gelmeden önce de e, onun konuşmalarını e, şeyini çok seven, onun meclisinde olan e, siyahi bir Müslüman da gece gündüz onunla birlikte yaşamaya başlıyor. Onun işte has mühidi oluyor diyelim. Onunla birlikte bu ikisi bu tarafa geliyorlar. Ee, i̇şte Mekke'de e, haç vazifesini yerine getiriyor. Mekke'de uzun süre kalıyor. Hemen bir parantez açayım. Ee, tahmini olarak 500 tane eseri olduğu söyleniyor i̇bn Arabi'nin. Şu anda 250-300 tanesinin biliniyor. Ee, Mekke'de, Medine'de, başka Mısır'da, Kahire'de, hatta belki Konya'da, Şam'da e, kütüphanelerde sayılmış 250-300 tane eseri olduğu Biliniyor ama 500 olduğu da söyleniyor. Bunlardan sadece bir tanesi Türkçe'ye çevrilmiş hali 18 cilt. E, Fütuhat-ı diye. Mekke fetihleri. Bu fetih ya da keşif kavramı tasavvufta çok kullanılan bir kavram. E, yeni bilgiler fethetmek aslında. Fetihten kastettiği o. Yani o Mekke'de e, yıllarca kalıyor. Birkaç sene kalıyor. Ve o sırada oradaki etkileyimler sonucunda kendisine ne bileyim işte malum olan rüya ma ma marifeti ya da başka yollarla kendisine gelen bilgileri bu yanındaki müridiyle yazdırıyor. Onun için de adı Mekke Fetihleri. Bu Mekke Fetihleri ya da Fütuhat-ı Mekke kitabına bakarsanız yarı otobiyografik bir eser. Yani 18. cilt boyunca. Aslında bir yandan işte bu demin anlattığım size kendi hayatıyla ilgili kısımları da orada bulabiliyorsunuz. Ama bir yanda İslam'la ilgili, tasavvufla ilgili vesaire <gülüyor> ilgili de e, teorik ya da metodolojik bilgileri de orada bulabiliyorsunuz. Fakat çok daha popüler bir kitabı var. Fususul Hikem diye. Hikmetlerin özü anlamında. O tek bir cilt. Onun da aslında söyleniyor ki bu e, Mekke Petil'e ya da Fütüat'ın Mekke'nin aslında bir özeti gibi. Orada da şöyle bir e, yol izlemiş. Girişte diyor ki ön sözde ben bir rüya gördüm. Rüyada Hazreti Peygamber rüyama geldi. Elinde bir kitap vardı. Bu kitabı bana verdi. Dedi ki sen bunu herkese e, anlatacaksın. İşte bu kitap o kitaptır Burada ben biraz daha hani parantez açıp şey diye görüyorum. O devirler mesela bir yerde yazdıklarından dolayı Mısır'da fetva veriliyor, katibalcıktır diye oradan ayrılmak zorunda kalıyor vesaire. Yani aslında o dönemlerde sufi olmak ya da kelam ya da fıkh'ten bağımsız olarak böyle tasavvufi bir şekilde dine bakmak daha bahtini olarak bakmak falan pek de kolay değil. Sürekli de belki seyahat halinde olması biraz da oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla da o bir tür güvenlik gibi yani sigorta gibi yani bak abi bu kitabı ben yazmadım. Peygamber vardı bu kitabı ya, abi, şeklinde. Böyle bir şey var. Kitabın formatı da şöyle. Ee, Kur'an-ı Kerim'de geçen, adı geçen bütün peygamberlerle ilgili bir bölüm var. Ve her bir e, peygamberde Kur'an'da en çok hangi özelliğiyle biliniyorsa o kavramı anlatıyor i̇bn Mesela diyelim ki işte Hz. Adem kul olmakla ilgili. İlk çünkü Allah'ın kulu. Kul olmak kavramını Hz. Adem bölümünde anlatıyor. Ya da mesela hani popüler Hz. Yusuf güzellikle ilgili. Güzelliği anlatacakken işte onu Hz. Yusuf bölümünde anlatıyor. Bu şekilde bütün her bir peygamber için bir bölüm açarak. Ve de çok aslında yoğunluklu bir kitap. Yani çok şey okuması zor bir kitap. Ee, bu Türkçe'de çevirmiş, çeşitli çevirileri var. Ee, zaman içinde Füsusud Hikeme Şer yazmak yani Füsusud hikemi açıklayıcı yorum kitabı yazmak tasavvuf e, camiasında, sufiler içinde önemli bir mertebe, bir meziyet haline geliyor. Yani iyi bir mutasavvuf iseniz hani oturup Füsusud hikem hakkında bir yorum kitabı yazmanız beklenir sizden gibi. Ee, bir şey var. Onun için de ee, işte 12. yüzyıl, 11. 12. 13. yüzyıldan bugüne kadar ki 700-800 senede çok fazla füsüs ve hikeme yazılmış, yorum yazılmış ee, bir literatür var orada. Mesela öteki e, Fütühatü'l-Mekki 18 ciltlik şeyde o kadar e, o anlamda bir şerh vesaire yok. Türkçe'de de bu kitaplar var ee, ama dediğim gibi yani ciddi e, okuması zor kitaplar. Şimdi orta doğuya geliyor. Peki o hani yetiştirici şey kimdi diye e, hikayemize geri dönelim. Mekke'de harç vazifesini görürken bir tane Türk'le tanışıyor. E, o Türk de onu şeye davet ediyor, Anadolu'ya davet ediyor. Tamam, mı geliriz falan diyor. Sonra belli bir süre sonra gidiyor, Anadolu'ya geliyor. Konya'da. Ee, Malatya'da, Konya'da e, bu kişi de işte Sel Anadolu Selçuklularının sarayında üst düzeyde görevli olan bir şahıs. Daha sonra birkaç sene sonra yani orada şey yapıyor işte bazı hikayeler var. E, Sultanın huzuruna çıkarıyorlar, sultana bazı önerilerde bulunuyor, şey yapıyor falan ama hep bir mesafeyi hep koruyor kendisini. Sonra yine bu şeye dönüyor. eee Hicaz bölgesine falan dönüyor. Mısır'a gidiyor, Şam'a gidiyor falan. Daha sonra bu şahsın öldüğünü öğreniyor. Tekrar Anadolu'ya geliyor. E bu şahsın ölen eşiyle, dul eşiyle evleniyor ve çocuğunu da evlat ediliyor. Ve bunu gördüğü rüyadaki o kişi olduğunu bildiği için yapıyor. Bu kişi de Saadrettin Koneli adı. Saadrettin Konevi de Malatya doğulu. Çocuk mu? O zaman çocuk. Eee... Hmm de Konyalı demek. Onun has şeyi oluyor Konevi'de. Mesela İbn-i Arabi'nin tek kelimeyle tasavvuf dünyasındaki şeyini özetlesek, kaptığı şeyin ne olduğuna, vahdedi vücut dememiz gerekir. Yani varlık birliği. Vahdedi vücut kavramını ilk tasavvufta ortaya atan bu tasavvuf İbn-i Arabi'dir. Ama bu 500 ya da 250 eserin hiçbirinde Vahdeli Vücut diye bir kelime geçmez ya da bir ifade geçmez. Ona işaret eden pek çok açıklamalar vardır ama Vahdeli Vücut kelimesi eserlerinde yoktur. Vahdeli Vücut kelimesini eserlerinde ilk kullanan aslında Saadettin Konevi'dir. Saadettin de tam tersi 8-10 tane kitabı var ve bütün hayatını aslında İbni Arabi'nin öğretisini açıklamaya vakfetmiş bir kişi. Bir onun yanında ilk gençlik yıllarında kalıyor. Ondan sonra Konebi İbn Arabi başka bir hocaya veriyor. Sen şimdi senin şeyinin budur. Ona müridlik yapacaksın diyor. O onunla başka seyahatler yapıyor falan. Fakat en sonunda İbn Arabi öldükten sonra Kişam'da ölüyor ve oraya gömülüyor. Konevi bütün hayatını İbn Arabi'nin görüşünü teorik altyapısını açıklamaya vakfediyor. Çünkü İbn Arabi deminden yani husus şeyden fütühat mektepler örnekler verdim. konuşma dilinde yazıyor bir şey yazıyor çok yoğun, bir şey yazıyor kendi hayatında işte kız kardeşliği kiminle evlendirmiş vesaire diye. Bunların içinden işin teorisini çekip, şeye tasavvufu ya da dine bakış açısını özümseyip metodolojiyi geliştiren Saddettin Konevi. Dolayısıyla ben şahsen şöyle yorumluyorum. Hani biz mesela Mozart'ı bir deha olarak biliriz. Yaşayış biçimiyle de işte verdiği eserlerle de vesaire Sanki i̇bn Arabi bana Mozart'la eşleştirilebilecek bir şey kendi anında gibi geliyor. Ama bu tabloda Saadettin Konevi'yi de bir Mozart Araştırma Enstitüsü'nün başındaki bir profesörün yerine koyabiliyor. Dolayısıyla bütün e, biz işte bu vahdeli vücut kavramı ya da işte bu füssü bu kadar şerh yazılması vesairesini hep Saadettin Konevi'nin e, e, eforlarından, emeklerinden öğreniyoruz. İbni Arabi'ye Şeyhi Ekber deniyor. En büyük şey. Sadettin Kolevi de şeyi kebir deniyor, büyük şey. Bu şeyi Ekber lafından dolayı da bir şeye göre de işte İbn Arabi ve onun bakış açısında olanlara Ekberi ner deniyor da, Ekbericilik deniyor. Değişik isimler var hiç duydunuz mu bilmiyorum ama bunların hepsi aslında İbn Arabi geleneğinden eserler vermiş ve Saadettin Kolevi'nin ittirmesiyle de. Bu füsus konusunda diğer konularda şerler yazmış mutasavvıflar. Mesela Fergani, Molla Fenari, Kaşani, Şeyh Bedrettin, Nablusi, Bursevi, niyazi Mısri, son dönemde de Avni Konuklu Lütfü Filiz. Bunları İbni Arabi şeyinde bakış açısında eserler vermiş mutasavvıflar. Şimdi İbni Arabi'nin getirdiği önemli bir temel kavramlardan bir tanesi tasavvufu müstakil bir ilim şeyinin teorik zeminini oturtmak. Tasavvuf nedir? Yani tasavuf demin hani e, ilk dönem e, mutasavuflar açısından baktığımızda yani işte e, Allah'a en güzel kulluk yapacak şekilde bir hayat yaşayacak bir metod metodoloji vesaire diye e, ele aldık. Fakat e, ekbiri bakış açısında tasavvufun bütünüyle müstakil bir bilim ...olması üzerine kuruluyor. Ve bunun üzerine de akademik bir... ...değerlendirme. Yani kendi içinde akademik tabii ki... ...bugün bizim bildiğimiz anlamda akademik değil ama... Hani ciddi anlamda bir çalışma yapılıyor. Önce şuradan başlayalım. Deniyor ki bir şeyin... ...İslam... ...dünyasında... ...müstakil bir bilim olması için gerekli şartlar nelerdir? İşte... ...üç tane temel şart. Diğer yani Bütün işte... ...hadis gibi, kelam gibi, fıkıh gibi bilimlerde de olduğu gibi. Deniyor ki bir konusu olacak bir meseleleri olacak. Bir de ilkeleri olacak. Konusu, meseleleri, ilkesi. Bunun üzerine işte Konevi bütün İbn Arabi eserlerinden değerlendirme yaparak bu üç kategoride tasavvufun şeyini yapıyor. Cevaplarını veriyor. Diyor ki tasavvufun konusu haktır, Allah'tır. Hakkın varlığıdır. Mesela burada İbn Sina'dan ayrılıyor. Ekber'i gelenek. Çünkü i̇bn Sina da kendi eserlerinde tasavvufu değerlendirirken hakkı ya da Allah'ın varlığını bir konu olarak değil, bir hedef olarak ancak tespit edebiliyor. Onun da yaklaşımı şu, ki çünkü herkes Allah'a inanmayabilir, ister de var, olabilir dünyada. Onun için biz bunu konu olarak seçemeyiz. Ancak bu bir hedef olabilir. Ama i̇bn Arabi'nin eserlerinden Kulevi'nin çıkardığı şey, sen Allah'a ee, yok sayma olasılığının zaten yoksun. Dolayısıyla da Allah'ı bir hedef olarak değil bir konu olarak seçiyoruz. İkinci kategori meseleler. Tasavvufun meseleleri nelerdir? İki tane temel şey çıkarıyorlar ortaya. Diyorlar ki tasavvufun iki temel meselesi vardır. Biri Allah'ın alemlerle ilişkisi. İkincisi alemlerin Allah'la ilişkisi oradan da diyorlar ki Allah'ın alemlerle ilişkisi iki yollu olabilir. Bir silsile mantığıyla ikincisi doğrudan. Şimdi bu kavramları böyle tanımladığımız zaman çok fazla havada uçuyor pek anlam ifade etmiyor. Ama mesela doğrudan ilişkiyle deminki teşbihi anımsayalım. Hani her şeyde Allah'ı görüyorduk ya. Her şeyde Allah'ı görüyor olmak aslında her şeyin Allah'ın her şeyle doğrudan ilişki içinde olmasının başka bir ifade tarzı. Ee, silsile mantığında ise işte mertebelerin, alemler kavramının ki daha sonra bunları da konuşacağız, e, ifade ediliyor. Sonuçta deniyor ki Allah aslında ol dediği zaman, hani o ünlü kün şeyi var ya ol dedi oldu, Ol dediği zaman olan şey aslında şu an bizim gördüğümüz alem değil. Değişik alem mertebeleri var. Ve alem mertebelerinin en sonuncusunu da şu an biz bu cismani alemde yaşıyoruz. Dolayısıyla da hatta İbni Arabi şuraya kadar götürüyor eşi ki bazı eleştiriler biraz da oradan geliyor. Hani Allah her şeyi yokluktan yarattı. Şimdi o deminki cümleyi hatırlayalım. Peygamber'e soruyorlar. Hiçbir şey yokken ne vardı? Allah vardı. Dolayısıyla hiçbir şey yokken Allah vardıysa İbn-i diyor ki Allah yokluktan yaratmadı. İşte o südur inancı yani kendi içinden yaratarak bu alemleri getirmesi de ona delalet ediyor. Dolayısıyla hiçbir zaman aslında mutlak yokluk o anlamda yoktu. Mutlak yokluğun olduğu yerde de Allah gene vardı. <gülüyor> bu şekilde e, tek kelimeyle tasavvufu isimlendirmeye kalktığımızda da en yakın bulunan kelime metafizik. Yani aslında tasavvuf dediğimizde işaret ettiğiniz şey metafizik. Bir de ilkelerinden bahsetmiştik. Hani dedik ki konusu, meseleleri, ilkeleri olması lazım. İlkeler ile ilgili olarak da e, İbn Arabi ve Ekberi gelenekten gelenler gerek Kur'an gerekse de hadislerde işte demin size örneklerdeki gibi e, bütünüyle bu iki kaynağa baz alarak değişik temel ilkeler çıkarıyorlar. Mesela işte bir tanesi şu, kendini bilen Rabbini bilir. Ya da mesela birden bir çıkar diye bir şeyleri var, ilkeleri var. Birden bir çıkardan kasıt gene bu varlık mertebeleriyle ilgili bir oldu Hani Allah böyle küt diye bütün evreni yarattı, böyle bir kesret alemi yarattı, yani böyle bir çokluk alemi yarattı, olamaz diyorlar. Allah birse ondan tek bir şey çıkabilir. Dolayısıyla ilk yarattığı şey aslında diyorlar varlık tecellisi. Yani her şeyin yaratılabilme potansiyelini ilk alem olarak yarattı. Ondan sonra öteki alemler o tecelliden sonra tecelli ederek gerçekleşerek ortaya çıktılar. Çünkü tersten bakarak diyorlar ki eğer birden çok çıksa o zaman biz Allah'ın da tek olduğunu ispat edemeyiz, söyleyemeyiz. Allah'a da bir çokluk olgusu olarak değerlendirmemiz gerekir gibi. Bu şekilde değişik ilkeleri var ve bütün e, tasavvufu yaklaşım bu ilkeleri baz alarak geliştiriyorlar. Özellikle daha sonra nefsin e, geliştirilmesi sürecinde Allah'ın alemlerle, alemlerin Allah'la ilişkisi kavramı daha yerine oturacak. Ama biz işte e, ibadet edelim, iyi kul olalım, dua edelim vesaire dediğimizde hep e, teorik olarak ya bizim Allah'la ilişkimizden ya da Allah'ın bizle ilişkisinden bahsediyoruz. İşin içine tevhid boyutu girdiğinde yani e, birlik boyutu girdiğinde daha da öteye gidip e, vahdet-i vücut yani varlık birliği girdiğinde olay bir anda hem çok basitleşiyor hem de çok işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Çünkü o zaman hep dua eden de dua edilen de isteyen de, istenen de Günah işleyen de, sebep işleyen de her şey tek bir şey haline gelir. Ve her zaman da böyle. Allah. Yani ben şimdi diyorum ki nefsimi daha iyi hale getireyim ee, ve işte kamil insan olayım. Ya, benim kâmil insan olmam ya da e, nefsimi daha iyi hale getirmem. Zaten ben Allah'ın bir parçasıyım. Yani ben öyle olsam da olmasam da nihayetinde son tahlilde bir şey değişmeyecek. O benim için bir fayda sağlıyor. Onun için ben şöyle bir metafor kullanıyorum. E, marifet kavramını da şimdi oradan bir daha sıçrayalım, yeniden hatırlayalım. Bir vücut düşünelim. Bu vücutta sonsuz tane hücre var. Bir insan vücudu olsun mesela. Ve bu insan vücudundaki her bir hücrenin kendi müstakil, otonom bir şeyi var, yeri var. İşte kimisi kalpte hücreler, kimisi bacakta, kimisi ne işte göz hücresi vesaire. Bunların hepsinin bir çekirdeği var. Bir enerji merkez şeyi var, aykırtı var, gonya içinde. Sınırları var, hücre çeperi var. Ve bunlar doğuyorlar, olgunlaşıyorlar. Belli bir noktaya geldiğinde bölünüp iki tane, üçü oluşturarak yok oluyorlar. Ve eğer ideal şartlarda bunu yaparlarsa mutasyona uğramıyorlar. Yani birebir ayrı kendilerinden yaratıyorlar. Ama eğer mutasyon dediğimiz şey ortaya çıkarsa %99 e, aynı fakat %20 değişlik arz ederek devam ediyorlar. Şimdi böyle bir devinim var. Dolayısıyla da bir hücrede bir hücrenin diyelim ki gene metaforların itişmesi iki hücre açısından baktığınızda e, mantıklı bir şey ama daha üst seviyeye çıktığınızda o iki hücre aslında tek bir bütünün bir parçası. Ve her şey aslında o tek bir bütün. Hani biz çokluk dediğimizde vücuttaki o sonsuz hücreden bahsediyoruz. Vahdet dediğimizde, birlik dediğimizde, o insandan bahsediyoruz. Kendimizi geliştirelim, nefsimizi geliştirelim dediğimizde, bizim sorumlusu olduğumuz hücreyi daha iyi hale getirelim den bahsediyoruz. Ama o en kötü şartta bile, geldiğimiz gibi gitsek bile o vücuda, vücudun mükemmelliğine halel getirmeyecek bir şey. Dolayısıyla da vahdet, e, tevhid kavramı, özellikle de vücut kavramı e, hem olayları çok kolaylaştırıyor hem olayları çok zorlaştırıyor. Onu fırsatımız olursa daha sonraki toplantılarda konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi, bilmiyorum ne kadar zamanımız oldu ama e, önemli kavramlardan bir tanesi de Allah'ın isimleri. Esma-i Hüsna deniyor buna, Allah'ın güzel isimleri. Yanlış bir inançla bunun 99 tane olduğu biliniyor, söyleniyor ama bu bilinen sayısı. Mutasavvıflara göre Allah'ın sonsuz tane ismi var. Hatta bir yerde okumuştum i̇bn Arabi bir gün 40 bin taneye kadar saydım ya da 20 bin taneye kadar saydım gibi bir şey var kitapların birinde bir ifadesi var. Fakat Allah'ın isimleri aslında, Allah'ın isimleri dediğimizde işte bunun isim, sıfat, fiil gibi kategorileri var. Mesela işte o ebedidir, ezelidir vesaire gibi şeyler isimlerine hitap ediyor. Ne bileyim işte birkaç örnek vereyim mesela her şeyi bilir, her şeyden haberdar olur. El-alim, el-habir gibi isimleri var. O sıfatına hitap ediyor. Ya da işte her şeye hayat verir, her şeye hamd eder vesaire gibi şeyler. Eylemleriyle ilgili isimler var. Bu isimlerin temel şeyi aslında yol gösterecek, gösterecek. Yani bir insan nasıl olmalı sorusuna cevap ararken bakacağı e, prototip Hazreti Peygamberse bakacağı isimler, sıfatlar, eylemler, yapacağı şeyler nasıl olacağı ile ilgili de bu isimler. Çünkü biliyor ki Allah bu isimleri her bir insan o isimlerde ifade edilen şeyi sahibi olabilsin, o meziyetlere edinebilsin diye o isimler ortaya çıkmıştır diye. Dolayısıyla ben nasıl olayım dediğimizde her şeyden haberdar ol. İşte her şeyden e, iyilik e, yapıyor ol. Herkes seni iyilik yapar olarak bilsin vesaire gibi. yani Nefsin e, kendini eğitim sürecinde bir e, yol gösterici grup olarak ya da bir yol gösterici e, kilometre taşlı olarak kullanılsın e, amacıyla ortaya atılmış bir kavram. E, son olarak bir de Yine bir literatürden bir şey söyleyeyim. Bu fakir kavramı vardır. Ee, fakir kavramı Arapça. Bunun Farsçası ise Derviş. Derviş dediğimiz zaman aklımıza gelen şey daha belli böyle bir tanım yapabiliriz ama fakir dediğimizde aynı şey gelmez. Aslında ikisi de aynı şey. Ee, i̇kisi de aslında bir eksikliğin ifadesi. Yani biz bugün fakiri, örneğin diyelim ki işte maddi imkanları olmayan bir ee, hayatını geçindirecek şeylerden, e, imkanlara sahip olmayan kişi olarak tanımlıyoruz. Yani bir eksikliği, bir farkı ifade ediyoruz. E, dervişlik ya da fakirlik de aslında Allah'tan uzak kalmak anlamına geliyor. Yani biz şimdi bu cismani aleme düşmüşüz, bu zahiri aleme düşmüşüz ve Allah'a Allah uzak kalmışız. Çünkü bundan önce bizim Allah'la bir olduğumuz başka alemler de vardı. Ama şimdi biz Allah'tan uzak düştük ve onun için fakiriz. Onun için dermişiz diyor Sufiler. Ve amacımız da Allah'a ulaşmak, Allah'a bir olmak. Tabii şimdi o tevhid ya da vahdeli vücudu hatırlarsak böyle bir şey olamaz dememiz lazım değil mi? Çünkü Allah her zaman bizde, her zaman bizim yanımızda. Dolayısıyla da işte hani işi kolaylaştırıyor, zorlaştırıyor dediğim şey o. Mikro düzeyde baktığımızda Evet biz fakiriz diye değerlendirip nefsimizi geliştirmek amacıyla e, bir yaşam sürmemiz işaret ediliyor. Ama makro düzeyde baktığımızda sonuçta her zaman tek bir bütünün türün parçalarız gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, yani Allah'ın her yerde olduğu ya da tevhid inancıyla ilgili ilginç bir küçük hikaye anlatarak isterseniz bitireyim. Ee, i̇şte bir medresede 3-4 tane çocuk Artık iyice eğitimden tamamlamışlar. Mezuniyet seviyesine gelmişler. Hocaları da bir gün çağırmış bunları. Demiş ki siz artık yani olmak üzeresiniz. Ben size artık hocalık şeyini vereceğim sıfatını ama en son bir sınav yapacağım. Her birine çıkarmış birer tane işte içinde bir şey yazılı, muska gibi bir şey vermiş. Demiş ki bunları şimdi alacaksınız ayrı yollardan ormana gireceksiniz. Ve hiç kimsenin görmeyeceği... Görme, hiç kimseye göstermeden, hiç kimse görmeden bunları bir yere saklayıp geleceksiniz. Tamam demişler, bunları göndermiş. Birkaç saat içinde bu bilenlerden dört tanesinde üçü gelmişler. Sakladınız mı? Sakladık. Kimse görmedi demi, mi? Görmedi. Dördüncüden haber yok. İşte öğlen oluyor, akşam oluyor. Haber yok. Gece yarısı oluyor. Bu Ala al, -al olur mu geliyor. Yani ne oldu diyor hoca? Hocam diyor, saklayamadım buyur. Niye diyor? Tam diyor bir yere döndüm diyor saklayacağım Allah benimle melekler benimle hiç kimse görmeden hiçbir şekilde ben bunu saklayamadım. İşte o çocuk <gülüyor> diplomayı alıyor diğerleri biraz daha eğilimde <gülüyor> kalmak zorunda kalıyorlar diyerek evet. konuşmamı bitiriyorum hani Çok güzel. <gülüyor> sormak senin bir şey varsa konuşalım bilebildiğim kadarıyla.